Destekleme ve hibe parası helal midir diye sormuş Hocam. Destekleme ve hibe parasını almakta bir sakınca yok. Bu desteklemeden dolayı belki bir miktar yani adı şey de olsa hani faiz de olsa e, öyle e, karşılığı öyle oluyor. E, bu esasında devlet burada e, e, kamu kuruluşunun elektriğini, suyunu vesairesini e, orada çalıştırdığı elemanları falan cüz'i bir şey Ondan alıyor yani sadece masraflarını alıyor dolayısıyla bunu almak caizdir.